Geçenlerde televizyonlarda ve gazetelerde bir haber vardı. Hastaneler randevu verdiği hastaların gelmemesinden şikayet ediyorlardı. Yani hasta hastaneden randevu alıyor fakat randevusuna gitmiyor. Şimdi bu vahim bir durum. İnsanlar sözleştiğinde, insanlar birisine söz verdiğinde, bir randevu ayarladıklarında, düzenlediklerinde, bunu mutlaka uymaları gerekir. Eğer uymuyorlarsa, hele de hastayken uymuyorlarsa, bunun temelinde gerçekten bir yozlaşma olduğu aşikardır. Şimdi düşünün. İnsanlar hiç durmadan bekliyor. Bekletiyor. Bekletiliyor. Ee, orada gidiyorsunuz falancanın kapısında bekliyorsunuz. Buraya gidiyorsunuz filanca sizi bekletiyor. Veyahut da siz bir başkasını e, bekletiyorsunuz. Ben konferanslarıma gittiğim zaman diyelim ki konferans için saat 19 e, belirlenmiş ve ilan edilmişse 19 olduğunda... İlgililere hadi başlayalım diyorum. Hocam birazcık bekleyelim. Çünkü Vali Bey gelecek yahut işte belediye başkanı gelecek falanca gelirse gelsin. Ben 19 dediysem halka da böyle söylediysek salonda biriken 500 kişinin her birini bir dakika bekletsek Türkiye'nin iş gücünden 500 dakikayı çalmış oluruz. Her birini 10 dakika bekletsek 5000 dakikayı boşa atmış oluruz. Ve bu insanların bize kul hakkı geçer. Kul hakkı denilen şey çok vahim bir şeydir. Mesela ben öğrencilerime randevu verirken derim ki evladım Saat 15.26'da gel Çocuk önce şaşırır Hoca yani uçtu ne yapıyor falan diye ama Tam 15-26'da kapımın tıklatıldığını görürüm. Ben ona şimdi 3 puça doğru gel desem, saat 3'te gelir hocaya ayıp olmasın diye. Ben yarım saat o arada yemek yiyeceksem, diyelim ki namaz kılacaksam, işte bir özel görüşme yapacaksam, o yarım saat erken geldi diye zaten yapamam. Bunu yapamadığım için moralim bozulur. Moralim bozulduğu için onunla yapacağım görüşme olumsuz geçer. Yahut işte ben 3.30'a doğru geldi dediysem, çocuk 4'te gelir. 4'te gelirse ben 3.30'da onu beklemeye başlarım. 3.30'dan 4'e kadar ne kitap okuyabilirim, ne yazı yazabilirim, ne bir iş yapabilirim. Ha geldi, ha gelecek. Kapağa tıklatılacak. E benim de yarım saatim önemli, onun da yarım saati önemli. Sonunda çocuk gelir, ben ona baştan derim ki 3.26'da gel herhalde 20 dakika kadar da işimizi bitiririz. 20 dakika sonra saatine bakar. Hocam ben müsaade istiyorum der. Onun müsaade istiyorum demesinin üzerine ben ona derim ki iki dakikanı daha bana ayır. Ben sana neden 3.26 dediğimi anlatayım. Bize Allahü Teala günde beş defa randevu veriyor. Hangi sevgili aşıkına günde beş defa randevu verir? Yahut hangi aşık çok sevdiğinden günde beş defa randevu koparabilir? Allah bize günde beş defa randevu veriyor ve şöyle diyor kulum öğlen 13.16'da buluşalım. Ertesi gün diyor ki kulum randevumuzu bir dakika öne aldık bugün 13.15'de buluşalım. Bu bana şunu anlatıyor demek ki her bir dakikanın hesabı var her bir dakika hesabı sorulacak şekilde bizim onu kullanmamıza vabeste. Dolayısıyla biz verdiğimiz sözlerde duramazsak kul hakkına gireriz. Kul hakkı da vahim bir sonuç doğurur. O zaman bizim eğer randevülerimizi verebileceksek tam dakik olacak şekilde vermeliyiz. Profesyonellik bu demek, profesyonel hayat da bu demek. Modern çağ zaten buna imkan tanıyor. Bir düşünün Peygamber Efendimiz acaba herhangi bir zaman verdiği sözü hiç aksatmış mı?